Bismillah ve Elhamdülillah ve Salatu ve Selamu aleyha ve Ba'd İmanın şartları 5. Ahiret gününe iman Ahiret günü insanların hesaba çekilme ve dünyada yaptıklarının karşılığını tam olarak alma günüdür. Son gün anlamına gelen ahiret gününün bu şekilde adlandırılmasının sebebi onun son dünya günü olup ondan sonra başka dünya günü olmamasıdır. Çünkü bugünden sonra cennetlikler nimet dolu kulaklarına cehennemlikler de azap dolu mekanlarına yerleşmiş olurlar. Mahlukatın en şereflisi olan insan varacağı sonucu bilmenin ışığında hedefini tayin edebilir, gayesini belirleyip yolunu çizebilir ve kendisini belirlediği bu hedefe ve gayeye ulaştıracak vesile ve sebeplere sarılır. İnsanla bu bilgi yoksa hedefini de tayin edemez. Hayatının da bir gayesi olmaz. Bu durumda ise üstün faziletlerini kaybeder ve iç güdüleriyle hedefsizce yaşayan hayvanlar gibi bir hayat sürer. Böyle bir durumla muhatap olmamak için dönüş yurdu olan ebedi hayat öğrenilmeli ve oradaki arzulanan neticeye uygun amel edilmendir. İmanın rukunlarından olan ahiret günü ve ona bağlı olan diğer meselelerin öğrenilmesi neye nasıl iman etmemiz gerektiğini bilmek açısından önemli olduğu gibi yukarıdaki sebeple de öğrenilmesi daha bir önem kazanmaktadır. Aslen ahiret günü bu alemin yok Olmasıyla başlar ancak Ahiret gününe iman Allah'ın Ve Resulünün haber verdiği Ölümle başlayan kabir fitnesine Yani sorgusuna Oradaki nimete ve azaba Büyük ve küçük kıyamet alametlerine Bundan sonra ise alemin yok Olmasıyla ortaya çıkacak olan tekrar Dirilmeye haşra yani Toplanmaya amel defterine Hesaba çekilmeye Amellerin tartılacağı mizan olan Teraziye kevser havuzuna Cehennemin üzerine kurulan ve üzerinden geçmekle em emrolunacağımız sırat köprüsüne O gün ve sonrasında vuku bulacak farklı kimselere mahsus çeşitli şefaat olaylarına Nimet yurdu cennete ve azap yurdu cehenneme iman etmeyi gerektirir Allahu Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de ahiret gününe çokça değinerek Onun önemine ve gaybi olan bugüne imanı kalplere yerleştirmeye dikkat çekmiş insanın o günden gafil olmamasını istemiştir. Şöyle ki Allahu Teala birçok ayette ahiret gününe imanı kendisine imanla ve salih amelle zikretmiştir. Mesela Bakara suresi 62. ayette Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih amel işleyenlere Rableri katında mükafat vardır buyurmakta. Nisa suresi 162. ayette ise Lakin onlardan ilimde derinleşmiş olanlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden müminler namazı kılıp zekatı verenler Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz buyurmaktadır. Yüce Allah Kur'an'da ahiret gününü değişik isimlerle isimlerle isimlendirmiş ve çokça zikretmiş olup bu isimlerin her biri o gün meydana gelecek olaylara delalet etmektedir. Bunlardan bazıları Yevmül Bağız Yeniden Dirilme Günü, Rum 56 Yevmül Kıyame Ayağa Kalkma Günü Zümer 60 Saat, buluşma vakti En'am 31 Yevm-ül Din günü Fatiha 4 Yevm-ül hesap günü Mü'min 27 Yevm-ül Fetih, fetih günü Secde 29 Yevm-ül Telak, kavuşma günü Mü'min 15 yevm Cem Toplama günü teğab 9 Yevm-ül zarar günü 9. Yevmül Hulud ebed, ebedilik günü Gaf 34 Yevmül Hasret pişmanlık günü Meryem 39. Yevmül Huruc çıkış günü Gaf 42 Yevmül Tenat bağrışıp çağrışma günü Mümin 32 İnsan unutkan ve gaflet sahibidir. Dünya hayatına aşırı düşkün olup ve geleceğini ölümden sonrasını ihmal etmektedir. Yarattığı varlığın bu özelliğini bilen Allahu Teala, bizlere olan fazlı ve rahmetiyle Kur'an'da çokça dünya hayatının, oyun ve eğlenceden ibaret geçici bir hayat olduğunu, ahiret hayatının ise hakiki ve daimi olduğunu bize hatırlatmaktadır. Hadid suresinde şöyle buyurmaktadır. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Ahirette ise çetin, şiddetli bir azap ile Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Ahiret gününe iman etmenin insan hayatında oldukça fazla tesiri vardır. Bu iman kişiyi orası için hazırlık yapmaya, cennete girmeye vesile olacak salih amelleri işlemeye, azabı gerektirecek çirkin amellerden de uzak durmaya teşvik eder. Tarih boyunca öldükten sonra dirilmeye akılları ermediği için onu kabullenemeyip inkar eden kafirler ola gelmiştir. Halbuki öldükten sonra diriliş değişmez bir gerçektir. Bütün semavi kitaplar ittifakla bunu dile getirmiş, her nebi ve rasul de kavimlerini ahirete imana davet etmişlerdir. Buna dair nakli deliller şunlardır. Kafirler asla diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki hayır Rabbime yemin olsun ki Muhakkak diriltileceksiniz sonra da yaptığınız şeyler mutlaka size haber verilecektir o Allah'a kolaydır tegabün suresi 7. ayet sizi ondan yani topraktan yarattık sizi oraya döndürecek ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız Taha suresi 55. ayet Nuh kavmine şöyle dedi Allah sizi yerden bitki gibi bitirdi sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır Nuh 17-18 Ayrıca Allahu Teala değişik dönemlerde bazı fert ve toplulukları öldürmüş ve ibret alınsın diye tekrar diriltmiştir. Şahit olunan bu delillerden bazılarına Bakara suresinde beş tane örnek vardır. İlki Musa aleyhisselamın kavmi Allah'ı açıkça görmedikçe inanmayacaklarını söyleyince Allahu Teala onları öldürmüş sonra da şükretsinlerdi diye tekrar diriltmiştir. Bakara suresi 55 ve 56. ayet. İkincisi, İsrailoğulları faili meçhul bir cinayetin katili hakkında ihtilafa düştüklerinde Allahu Teala onlara bir inek kesmelerini, onun bir parçası ile öldürülen kişiye vurmalarını ve ölünün dirilerek katilini açıklayacağını buyurdu. Bakara suresi 73. ayet. Üçüncüsü, allah Teala taun sebebiyle ölüm korkusuyla yurtlarından kaçan binlerce kişiyi öldürmüş ve tekrar diriltmiştir. Bakara suresi 243. ayet. Dördüncü olay, virane bir beldeden geçerken Allah'ın burayı tekrar diriltmesine ihtimal vermeyen birisini ki Üzeyr aleyhisselam olduğu konuşulmaktadır. Allahu Teala 100 yıl öldürmüş sonra tekrar diriltmiş ve yanındaki yalnızca kemikleri kalmış eşeğine de gözlerinin önünde hayat vermiştir. Bakara suresi 259. ayet. Beşinci ve son olay ise İbrahim aleyhisselamın ölüleri nasıl dirittiğini göstermesi talebine karşılık Yüce Allah dört kuşu kesip parçalarını civar dağlara bırakmasını sonra da onları kendisine çağırmasını emretmiş ve o kuşların koşarak ona geleceğini bildirmiştir. Bu da Bakara suresi 260. ayette anlatılmaktadır. Şüphesiz ki evvelinde bir numune olmadan gökleri, yeri ve tüm mahlukatı ilk defa yaratan yüce yaratıcı Onları tekrar diriltmeye elbette gücü yetendir. Akli olan bu bakış açısının delilleri ise şu iki ayettir. O mahlukatını yaratıp ölümden sonra bunu tekrar edendir ki bu tekrar yaratma ona daha kolay gelir. Rum 27 Gökten bereketli bir su indirdik ve o suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte kabirlerden çıkışta böyledir. Gav 9-11. ayetler arası. Ahirete imanın bölümleri Ahirete iman başlıca üç ana başlığı ihtiva eder. Birincisi ecelin gelmesi, kabir fitnesi, sorgu, oradaki nimet ve azap. İkincisi kıyametin alametleri, üçüncüsü ise kıyametin kopması, bu alemin başka bir aleme dönüşmesi, bağız dediğimiz yeniden diriliş, haşır, havuz, hesap, kullar arası hak alışverişi, mizan ve amellerin tartılması, Sırattan geçme Cennet ve cehennem Ve son olarak şefaattir Şimdi sırasıyla bu başlıkları Delillerle inceleyelim Birinci bölüm Ecelin gelmesi Kabir fitnesi, sorgu Ve oradaki nimetle azap idi allah Teala'nın Mahlukatı arasına koyduğu bir sünneti Olarak ölüm her can Sahibine mutlaka ulaşacaktır Ölümün şekli kişilerin Dünyadaki hallerine göre değişken olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alıntıladığımız uzun bir hadiste bu husus bize şöyle anlatılmaktadır. İnanmış bir kulun eceli geldiğinde görevli ölüm meleği ve yardımcıları en güzel surette cennet kefeni ve kokularıyla ona gelirler ve güzellikle ruhunu bedenden çıkarıp güzel kokulu kefenler ile onu kefenlerler yedi kat semayı aşarak Allah'a sunarlar. Allah'ın emriyle ruh tekrar bedene iade olunur. Kul kabrindeyken Rabbi dini ve nebisi hakkında münker ve nekir isimli iki melek tarafından sorguya çekilir. Bu sorguya esnasında kulun namazı orucu, zekatı ve diğer iyilikleri hazır bulunur. Allah'ın bir vadi olarak o iyi kul bu suallere istenildiği gibi cevap verir. Rabbin kim sorusuna Allah'tır der. Dinin ne sorusuna İslam'dır der. Aranızdan gönderilen bu adam yani Muhammed hakkında ne dersin sorusuna da o Allah'ın Resulüdür diye cevap verir. Bunun üzerine o iki melek onun Allah'ın Resulü olduğunu nasıl bildin diye sorunca mümin kul ben Allah'ın kitabını okudum ona inandım ve tasdik ettim diye cevap verir. İşte bu allah Teala'nın İbrahim suresinde 27. ayette bildirdiği şu vaadi sebebiyledir. Allah iman edenlere dünya hayatında da ahiret hayatında da sabit bir sözle yani tevhid sözüyle sabit tutar. Mümin kulun sorgusu esnasında verdiği bu cevaplar üzerine Allah gökten onun cevaplarını tasdik eder ve kabrinin genişletilmesini kendisine cennet yataklarından bir yatak hazırlanmasını cennetten kabrine güzel kokuları ılık rüzgarlar esmesi için kabri ile cennet arasında bir kapı açılmasını emreder. Kabri 70 zira yaklaşık 35 metre kadar genişletilir ve aydınlatılır. Mütakiben dünyada yaptığı salih amelleri, yüzü ve elbiseleri güzel Hoş kokulu bir adam olarak onun yanına gelir ve onu kabir nimetleriyle müjdeder. Aynı zamanda cennet ve cehennemden birer yer gösterilerek Allah'ın okulu cehennemdeki azap yerinden kurtarıp cennetten ona gösterilen mekanı kendisine bahşettiği bildirilir. O yeniden diriltilene kadar cennetteki makamını eder durur. Ruhu ise yeniden bedene döneceği kıyamet gününe kadar cennet ağacına tutulmuş bir kuş olduğu halde temiz ruhların arasında bulunur. Dinkâr eden bir kulun eceli geldiğinde ise ölüm meleği ve yardımcıları ona siyah yüzlü bir şekilde yanlarında demir bir kürek bulunduğu halde gelirler. Ölüm meleği azarlayarak ve canını yakarak ruhunu bedeninden söker alır. Diğer melekler de onun ruhunu yanlarına getirdikleri küreye koyarlar. Ondan en pis bir koku yayıldığı halde semaya yükseltirler. Ancak ona gökyüzünün kapıları açılmaz. Bu Allahu Teala'nın A'raf suresi 40. ayette bildirdiği şu buyruk gereğidir. Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenlere gök kapıları açılmaz ve onlar deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremezler. Onun ruhu oradan savrulup atılarak kovulur ve cesedine döndürülür. Sorgu melekler onu korkutarak oturturlar ve sorguya çekerler. Rabbin kim sorusuna ah ah bilmiyorum der dinin ne sorusuna ah ah bilmiyorum der. Aranızdan gö gönderilen bu adam hakkında ne dersin ve onun hakkında nasıl şahitlik edersin sorusuna da kastedileni bilemeden hangi adam der. Meleklerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye hatırlatmalar üzerine bilmiyorum insanlar bir şeyler söylüyorlardı ben de onların söylediği gibi söylüyordum der. Bu cevabı müteakiben allah Allahu Teala onun için ateşten bir yatak serilmesini sıcak ve kavurucu rüzgarın girmesi için cehennemden kabrine bir kapı açılması emreder. Onun cehennemdeki mekanı kendisine gösterilir ve bu senin mekanındır denilir. Cennetten de bir yer gösterilir ve eğer Allah'a itaat etmiş olsaydın burası senin olacaktı denilir. Kazandığı ve kaybettiği yerleri görünce acı ve ızdırabı katlanır. Sonra kabri adamın kaburga kemikleri birbirine girecek şekilde daraltılır. İşte bu Allah'ın vaat ettiği sıkıntılı ve sıkıcı hayattır. Nitekim o Taha suresi 124. ayetine şöyle buyurmuştur. Her kim beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz ki onun sıkıntılı bir hayatı olur ve biz onu kıyamet günü kör olarak ederiz. Mütakiben dünyada yaptığı çirkin işleri yüzü ve elbiseleri çirkin kötü kokulu bir adam olarak onun yanına gelir ve onu Allah'ın azabıyla müjdeler. Sonra ona azab etmesi için Elinde bir dağa vurursa onu toz toprak haline getirebilecek bir balyoz bulunan kör, sağır ve dilsiz bir kişi gönderilir. Ona öyle bir darbe vurur ki kabirdeki adam toprak olur. Allah onu tekrar eski haline çevirir. Kendisine musallat edilen kişi ona bir daha vurunca öyle bir feryat eder ki doğu ile batı arasındaki insanlarla cinlerden başka her şey o feryadı işitir. Allah onu tekrar diriltinceye kadar kabrinde azap görmeye devam eder. Bu hadis İmam Münzeri'nin terghi ve terhibisinin miktabında kısmen Ebu Davud Bukhari ve Ahmet bin Ambelü Müslend'e rivayet edilmektedir. Ehli sünnete göre kabir azabı ve nimeti hak ve gerçektir. Ayet ve sahih hadisler bunlara delillik etmektedir. Nitekim Gafir suresi 46. ayette Firavun'un ailesini kötü azap kuşattı. Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Dünya durdukça azap böyle devam eder. Kıyamet saati geldiğinde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilir buyurulmaktadır. Allahu Teala bu ayetlerde Firavun ve ailesi hakkında iki çeşit azaptan bahsetmektedir. İlkinin kabirde olup sabah akşam ateşe sunuldukları, ikincisinin ise kıyamet kopduğu gün olup azabın en şiddetlisine sokulacakları apaçık ortadadır. Şüphesiz ki ilk olanla kastedilen ehli sünnetin hakkında ittifak etmiş olduğu kabir azabıdır. Kabir azabı ile ilgili hadisler sayı bakımından oldukça fazla olup mütevatir derecesindedir. Bunlardan birkaç tanesini zikredelim. Birincisi şudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabı haktır buyurdu. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki ondan sonra her namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabir azabından Allah'a sığındığını gördüm. Bu hadis Bukhari ve Müslümler rivayet edilmekte. İkinci hadis Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Muhakkak ki ölüler kabirlerinde azap bulunurlar. Hatta hayvanlar onların seslerini işitirler. Bu hadis tergı ve terhibde ve muğcemül kebirler rivayet edilmekte. Üçüncüsü ise Müslüm hadisi Eğer ölülerinizi defnetmeme endişesi olmasaydı kabir azabından bir kısmını size işittirmesi için Allah'a dua ederdim buyurmaktadır. Kabir ahiret konaklarının ilkidir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabir ahiret konaklarının ilkidir. Eğer kişi ondan azap görmeksizin kurtulursa ondan sonraki konaklar o kişi için daha kolay olur. Ancak ondan azap görmeksizin kurtulamazsa ondan sonraki konaklar o kişi için kabirden daha şiddetlidir. Kabirden daha korkunç bir manzara görmedi. Bu hadis Tirmizi ve İbn-i Macide'ye Kabir azabına bazı örnekler. İlk örneğimiz namaz kılmayan ve Kur'an'ı terk edenin cezasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece rüyamda bana iki kişi yani Cebrail ve Mikail aleyhi ve geldi. Hem beni götürüyor hem de bizimle yürü diyorlardı. Biz yürüdük ve nihayet yatmakta olan bir adamın yanına geldik. Onun başucunda da elinde taş bulunan birisi duruyor ve adamın başını taşla eziyordu. Taşı başına her vurduğunda taş yuvarlanıp gidiyor. Taşı atan da her seferinde arkasından koşup onu alıp geri getiriyordu. Bu arada o dönüp gelmeden önce adamın başı iyi oluyor ve eski haline dönüyordu. Sonra taşı getiren adam baş ucuna gelip ilk seferde yaptığı gibi adamın başını ezmeye devam ediyordu. Ben "Subhanallah, bunlar da kim?" dedim. Onlar bana o kişinin kim olduğunu açıklarken şöyle dediler. O başı ezilen Allah'ın kendisine Kur'an'ı öğrettiği birisidir. Ama o gece Kur'an'dan uzak kalır, gündüzde onunla amel etmezdi ve onu reddederdi. Faz namazlarını da kılmadan uyurdu. İşte bu sebeple kıyamet gününe kadar ona bu şekilde davranılır dediler. Bu ve bundan sonra okuyacağım hadislerin tamamı, Nuhari'de rivayet edilen bir hadisten anlatıdır. Kabir azabına örneklerin ikincisi, zina edenin cezasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı hadiste şunu da rivayet etmiştir. Biz yürüdük nihayet tandır gibi üstü dar, altı geniş olan ve altında ateş yanan bir fırına geldik. Onun içinden bağırışma sesleri geliyordu. Onun ağzına doğru baktık ki içeride çıplak erkekler ve kadınlar var. Ateş alevlendirildikçe içindekiler bağırıp çağırarak yukarı doğru çıkıyorlar ve neredeyse dışarı çıkacak gibi oluyorlar. Alevler azalınca da tekrar geri dönüyorlardı Bunlar kim diye O iki meleğe sordum Onlar bana onların kim olduğunu açıklarken Dünyadayken Zina eden erkekler ve kadınlardır Onlar dediler Kabir azabına Örneğin üçüncüsü faiz yiyenin cezasıdır Aynı hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Biz yürüdük Nihayet içinde yüzen bir Adam bulunan kandan oluşmuş Bir nehire geldik Nehirin kenarında da yanında çokça taş bulunan bir adam vardı. Nehirdeki adam dışarı çıkmak istediğinde diğeri onun ağzına bir taş atarak onu tekrar bulunduğu yere gönderiyordu. Adam çıkmak için her defasında geldiğinde öbürü ağzına taş atıp geri çeviriyordu. Bunların durumu nedir diye sorduğum zaman nehirde yüzmekte olan kendisine taş yutturulan adam dünyadayken faiz yiyen birisidir dediler.'' Kabir azabını örneğin dördüncüsü ise yalancılık yapanın cezasıdır. Aynı hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biz yürüdük nihayet sırt üstü yatmış bir adamın yanına geldik. Başucunda da elinde demirden bir kanca bulunan birisi vardı. Bu adam elindeki kanca ile yatan ağzının yanını, boğazını ve gözünü başının arkasına kadar kesip parçalıyordu. Sonra diğer yana geçip o tarafı da aynı şekilde yarı parçalıyordu. Bu arada ağzının diğer yanı iyileşiyor. Adam da tekrar oraya yönelerek ilk seferde olduğu gibi kesip yarma işine devam ediyordu. Yanımdaki iki meleğe, subhanallah bunların durumu nedir diye sorduğum zaman o ağzı yarılan erkenden evinden çıkar ve yalan söylerdi de yalanı her tarafa yayılırdı. İşte bundan dolayı kıyamete kadar ona bu şekilde davranılır dediler. Sahih sünnette suçun çeşidine bağlı olarak daha başka azap çeşitlerde bildirilmektedir. Kabir azabı ve nimetlerinin keyfiyeti, nasıllığı hususunda çok şey söylenmiştir. Ancak bu hususta sahih olarak rivayet edilen bilgilerin dışında bir şeyler söylemek doğru değildir. Tehavi akidesinin şerhini yapan i̇bn Ebil İz rahmetullahi aleyh bu hususta şöyle demektedir. Kabirin azap ve nimeti, iki meleğin gelip öleyi bir şeyler sorması... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatır olarak rivayet edilmiştir. Dolayısıyla onlara inanmak gerekir. Nasıllığı ve niceliği hakkında konuşmak doğru değildir. Aksine ruhun cesede dönüşü bizim keyfiyetini bilmediğimiz bir tarzdadır. Kabir azabı berzah azabıdır. Ölüp kabir azabına müstahak olanlar şüphesiz ki onu tadacaklardır. Onların kabre defnedilmeleri, suda boğulup cesetlerinin kaybolması ya da kurda kuşa yem olmaları durumu değiştirmez. Azap defnedilenlere ulaştığı gibi diğerlerine de ulaşır. Bizim idrakimiz dışında olan bu tür gaybi durumları anlayıp görebildiğimiz şeylerle kıyaslamamak gerekir. Mesela kabir definden sonra açılsa o ölünün bırakıldığı hal dışında bir hali gözükmez. Ne sorgulandığına ne kabirinin genişlediğine veya daraltılıp kemiklerin iç içe geçtiğine ne de diğer haber verilen şeylere tanık olunamaz. Bu tıpkı rüyasında sıkıntı veya sevinç verici bir şeyler görüp de etkisi dışarıdan görülen ancak kendisinin ne gördüğü bilinemeyen bir kimsenin haline benzer. O kişi gördüğünün etkisiyle terlemekte, gerilmekte, gülümsemekte veya inlemekte ve konuşmaktadır. Ancak onu dışarıdan seyredenler bunu idrak edemezler. Bu sebeple keyfiyeti bizim bilemeyeceğimiz şekilde olan kabir azabı ve nimeti gibi gaybi olup, ayet ve sahih hadislerle bize bildirilen hususlarla ilgili haberlere bildirildiği şekilde inanıp onlarla yetinmek, nasıllığını ve niceliğini araştırmamak en doğru yoldur. Ahiret günde imanın ikinci kısmı kıyametin alametleriydi. Ayet ve hadisler kıyametin yaklaştığını haber vermektedir. Bizler dünyanın son zamanlarını yaşıyoruz. Nitekim Enbiya suresinde İnsanların hesaba çekilmeler yaklaştığı ve onlar gaflet içinde yüzüyor, yüz çeviriyorlar buyurulmakta. Kamer suresi birinci ayette ise saat yani kıyamet vakti yaklaştığı buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ben ve kıyamet saati işte böyle gönderildik buyurarak iki parmağını işaret etti ve uzattı. Buhari'de rivayet edildi. Ben kıyametin esintisinde başlangıcına gönderildim buyurarak kıyamet ile arasındaki yakınlığın ne kadar yakın olduğunu bize işaret etti. Dünyanın kalan ömrü geçen ömrüne göre oldukça azdır. Bununla beraber dünyanın ömrünün biteceği kıyamet vaktini Allahu Teala'dan başkası bilmemektedir. Yüce Allah onun vaktini bilmenin göklere de yere de ağır geldiğini bildirmiş. Gerek melek olsun, gerekse Nebi ve Resul olsun onun vaktini hiçbir mahluka açıklamamıştır. Bu sebeple onu ancak Allah bilir. Nitekim Araf suresi 180. ayette bildirildiği üzere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 Allah'ın en değerli meleği olduğuna görüş birliği olan Cebrail Aleyhisselam'ın da onun vaktini bilmediği ortaya çıkmaktadır. i̇bn Kesir rahmetullahi aleyhim bildirdiği gibi kıyametin vaktine dair gelen hadislerin hepsi uydurma olup hiçbirinin aslı yoktur. Kıyamet vakti bilinmediği gibi onun alametlerinin vakitleri de bilinmez. Ancak bazılarının sırası hakkında konuşulabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar olacak birçok alameti haber vermiştir ve ümmetini bunlardan haberdar etmiştir ki bunlar Allah'ın gayb ilminden rasullerinden dilediğine dilediği kadarını bildirmesi kısmındandır Nitekim Ebu Zeyd Amr bin Ahtab dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere sabah namazını kıldırdı sonra minbere çıkıp öğle vakti gelinceye kadar bize hitap etti sonra indi öğle namazını kıldırdı sonra tekrar minbere çıktı ve ikindi vakti gelene kadar bize hitap etti Sonra indi, ikindi namazını kıldırdı. Akabinde tekrar mindere çıkarak güneş batıncaya kadar bize, bize hitap etti. Bu hutbelerinde bize olmuş ve olacak her şeyi anlattı. Onları en iyi bilenimiz, en iyi ezberleyenimizdir. Bu hadis Müslüm'le rivayet edilmekte. Hüzeyfetübnül Yaman radiyallahu anh ise gene Müslüm'le rivayet eden bir hadiste dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet kopuncaya kadar olacak her şeyi bana haber verdi. Benim o şeylerden kendisine sormadığım hiçbir şey kalmadı. Alametlerin kısımları Kıyamet alametleri genel olarak iki kısma ayrılır. Küçük alametler ve büyük alametler. Küçük alametler uzunca bir süreye yayılmış olup devam eden çokça olaylardır. Büyük alametler ise kıyamete yakın vakitlerde görülecek ve ilk defa ortaya çıkacak az sayıda büyük olaylardır. Şimdi bu kısımlardan ilkini küçük alametlere görelim. Bunlar oldukça fazladır. Bu alametlerin başlangıcı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nebi olarak gönderilmesi, bitişi ise yeryüzünde Allah, Allah zikrinin kesilmesi ve orada insanların en şerrilerinin kalmasıdır. Ortaya çıkan veya çıkacak olan alametlerin hepsini sakınılması gereken birer yasak olarak algılamak doğru değildir. Bunlar birer işarettir. İyisi de olur kötüsü de, helali de olur haramı da. Şimdi bu alametleri güç nispetinde Olup biten Görülüp devam eden ve henüz görülmeyenler Şeklinde 3 ayrı başlık altında Delilleriyle inceleyelim İlk kısım Ortaya çıkan ve bitenler Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilmesi Bukhari İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Vefatı Bukhari Üçüncüsü Kudüs'ün fethi Bukhari Kudüs'ün fethi Ömer radıyallahu anh zamanında Hicri 16. yılda meydana gelmiştir. Dördüncüsü, davaları bir olan iki grubun savaşması. Bukhari Müslim Alimlerin görüşüne göre bu savaş Ali radiallahu anh ve beraberinde bulunanlar ile Muaviye ve beraberindekilerin yaptığı sıf bir savaştır ki hicri 36. sene de meydana gelmiştir. Beşinci alamet, müminlerin şehit olup amellerinin temizlenmesini sağlayan bir hastalığın, taun hastalığının ortaya çıkması. Bukhari ve İbn-i Mace. Bu Ömer Radyalan zamanında Kudüs'ün fethinden sonra Filistin'in Amwas isimli beldesinde ortaya çıkan ve Amwas taunu diye bilinen bir salgındır. Altıncı alamet malların çoğalması ve sadaka verilecek bir kişinin dahi bulunamaması. Bukhari Müslim. Daha sahabe zamanda yapılan İran ve Bizans fetihleri sayesinde mal çoğalmış Raşid Halife Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh zamanında ise zekat verilecek bir kişi dahi bulunamayacak şekilde sel gibi akmıştır. 7. alamet Hicaz topraklarında Şam'daki develerin boyunlarını aydınlatan büyük bir ateşin çıkması Bukhar ve Müslim. Hicri 654. senede Medine'de büyük bir ate ateş çıkmış ve bir ay kadar sürmüştü. Onun yüksekliği bir dağ gibi genişliği de Medine şehri gibiydi. Onu bulundukları yerden Şam ve civar halkı görmüştür. 8. alamet Müslümanların Türklerle savaşmaları Bukhari ve Müslim Bu da Türklerin Müslüman olmadan önceki dönemlerinde olmuştur. Müslümanlar Selçuklularla 150 civarında savaş yaptılar. Hicri 600'lü 600 yıllarda ise Cengiz Han komutasındaki Tatarlar yani Moğollar neredeyse bütün dünyayı ateşe verdiler. Zarar vermedik bir ülke bırakmadılar. Son hükümdar Timur'da dahil olmak üzere İslam beldelerine taş üstünde taş bırakmadılar. Hicri 656 yılında Bağdat şehri harap edildi ve son halife Muhtasım öldürüldü. 657 senesinin Ramazan ayında ise Müslümanlar Ayıncalut Savaşı'nda onlara galip geldiler ve şerlerinden kurtuldular. Daha sonra Türkler Müslüman oldular, İslam'a ve Müslümanlara faydalı oldular. 9. Alamet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına hadis uydurulması, Beyhaki İbn Adi. Bu ağır fitne İslam'ın ilk dönemlerinde başlamış hadis alimlerinin ravi zincirini oluşturan isnat sormak karşı hamlesiyle etkisi sınırlı kalmıştır. Mevzu hadislerle ilgili yazılmış kitaplarda bu hususun teferruatı bulunmaktadır. Bunun için İbn-i Kayyım'ın El-Menar-ül Münif Profesör Yaşar Kandemir'in Mevzu Hadisler isimli kitaplarına bakılabilir. Onuncu ve son alamet ise Müslümanların imamlarını, idarecilerini öldürmeleri birbirlerine kılıç çekerek savaşmaları ve memleketlerine en şerrilerinin sahip olmasıdır ki, bu da Ahmet'in Müsned'ine rivayet edilmektedir. Küçük alametlerin ikinci kısmı ortaya çıkan ve devam edenler. İlki, karanlık gecelerin safhaları gibi olan fitnelerin ortaya çıkması. O fitneler esnasında insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar. Yahut mümin olarak akşamlar, kafir olarak sabahlar. Dininini dünyadan bir mal karşılığı satar. Müslim. İkincisi nebilik, peygamberlik iddiasında bulunan 30'a yakın yalancının ortaya çıkması Bukhari ve Müslim. Üçüncüsü emanete riayet edilmemesi Buhari Müslim. Dördüncüsü ilmin katması ve cehaletin ortaya çıkıp çoğalması Bukhari ve Müslim. Beşincisi bilgisiz tacirlerin başkalarına sorarak alışveriş yapmaları Mesai. Altıncısı, Allah'a kulluk ve hayır amellerin azalması Buhari Yedincisi, zinanın çoğalması, Bukhari Müslim. Sekizincisi, içkinin çoğalması ve başka bir isim verilerek helal sayılması, Ahmet İbn-i Mace ve Bukhari. Dokuzuncusu, çalgı aletlerinin çıkması ve helal sayılması, Bukhari İbn-i Mace. Diğeri, faizin çoğalması, tergib ve terhib, Taberani. Diğeri, insanların helal haram gözetmeden kazanmayı düşünmeleri, Bukhari Nesai. Diğeri, bu ümmetin 73 fırkaya ayrılması İbn-i Mace. Diğeri Yahudi ve Hristiyanların izinden gidilmesi Buhari Müslim. Diğeri kadınların şarkı söylemeye başlamaları İbn-i Mace. Diğeri müs bütün Müslümanların evine gelecek bir fitne Bukhari. Diğeri mescitlerin süslenmesi ve bununla övünülmesi Nesai İbn-i Mace. Diğeri binaların yükseltilmesi ve koyun çobanlarının bu usta yarışmaları buhari Müslim. Diğeri, insanların evlerini kumaşlara, süs elbiselere benzetmeleri. Bukhari, Hedeb-ül Mufret. Diğeri, insanları sopalayan güvenlik güçlerinin zalimlere yardımcı olmaları. Tergübe ve Mucem-ül Kebir. Diğeri, cariyenin efendisini doğurması. Müslim. Diğeri, katilin neden öldürdüğünü, öldürülenin de neden öldürüldüğünü bilmemesi ve kişinin komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmesi şeklinde öldürme olaylarının çoğalması. Buhari, Edebül Müfred, Müslim. Diğeri düşmanlık, nefretleşme, kin tutma, akrabalık bağının kesilmesi ve kötü komşuluk ilişkilerinin baş göstermesi. Ahmet, Hakim. Diğeri zamanın kısalması. Buhari, Müslim. Diğeri ticaretin çoğalıp yaygınlaşması. Nesai, Ahmet, Hakim. Diğeri alışveriş merkezlerinin birbirine yakın olması. Ahmet, Mecmuu Zevaid. Diğeri insanların yalnızca kendilerini düşünmeleri. Ahmet Mecmu Zevaid. Diğeri, şiddetli cimriliğin katlere yerleşmesi. Bukhari Müslüm. Diğeri, iflaslı insanların azalması. Ahmet Hakim. Diğeri, alimlerin vefat etmeleri ve insanların cahillerden fetva almaları. buhari Müslüm. Diğeri, ümmet içinde putlara ibadet eden ve şirk koşanların ortaya çıkması. Buhari ve Müslüm. Diğeri, kaderciler ve zındıklardan hayvan şeklinde çevrilen, yere batırılan ve taşlananların olması. Ahmet, Tirmizi i̇bn Mace. Diğeri, yaşlıların gençlere benzemeye çalışmaları. Ebu Davut, Nisai Ahmet. Diğeri, düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi. Ahmet ve Müslim. Diğeri, alçak oğlu alçakların insanların en mutlusu olmaları. Tirmizi Ahmet. Diğeri, yalan şahitliğin yayılmasıyla yalancının doğrulanması, doğru olanla yalanlanması. i̇bn Mace Ahmet. Diğeri, Yalanın artması ve haberlerin yalan çıkması. Müslim. Diğeri, ihanet edene güvenilip güvenilir adama hain denmesi. İbn-i Mace Ahmet. Diğeri, depremlerin çoğalması. Bukhari. Diğeri, ani ölümlerin çoğalması. Mecmu-u Zevahit. Diğeri, kadınların örtülü olmalarına karşın çıplakmış gibi giyinmeleri. Müslim, Taberani. Diğeri, İslam'ın teşvik ettiği sünnetlerin ihmal edilmesi. Ve önemsenmemesi Sahiha Diğeri Yalnızca tanıdık insanlara selam verilmesi Ahmet Diğeri Bir erkeğe elli kadın düşecek şekilde erkeklerin azalması Bukhari Müslim Diğeri Arap Yarımadası'nın tekrar yeşil bahçelere Ve ırmaklara sahip olması Müslim Küçük alametlerin üçüncüsü ise henüz ortaya çıkmayanlar İlki Emniyet ve güvenliğin artması Bukhari Bukhari İkincisi Acemlerden Huz ve Kirman halkıyla savaş yapılması Buhari Üçüncüsü müminin gördüğü rüyanın doğru çıkması Tirmizi'yi. Dördüncüsü bir günlük hilalin iki günlükmüş gibi kalın olması Mecmu'uz Zevaid. Beşincisi bol ama verimi az yağmurların olması i̇bn Mace Ahmet. Altıncısı Fırat Nehri'nin altın bir dağ ortaya çıkarması neticesinde o altını almaya çalışanların %99'unun birbirini öldürmesi Bukhari ve müslim. Yedincisi, yırtıcı hayvanların ve cansız varlıkların insanlarla konuşması. Kişinin kamçısı veya ayakkabı bağı sahibiyle konuşur. Kişinin baldırı kendisinden sonra ailesinin yaptıklarını haber verir. Ahmet Tirmizi. Yedincisi, bela ve sıkıntıların çokluğundan dolayı ölümün temenni edilmesi ve mezardakilere gıpta edilir hale gelilmesi. Bukhari, Müslim. Sekizincisi, Rumların yani Hristiyanların insanların en çoğu olmaları, Müslim. Dokuzuncusu, Rumların anlaşmayı bozarak, 12 bin kişilik, 80 ayrı ordu ile taarruz ederek Müslümanlarla savaşmalar ki, neticede Müslümanlar galip gelir. Bukhari ve Müslim. Onuncusu, İstanbul'un yeniden fethi, Müslim. On birincisi, Kahtan kabilesinden birisinin insanları sevk ve idare etmesi Muharri Müslim 12. İslam'ın ve Müslümanların garip olmaları ve iki mescid Kabe ile Mescid-i Nebebi arasında toplanmaları Müslim 13. Kabe'yi yıkmaya amaçlayan bir ordunun Beyda mevkiinde yere batırılması Müslim 14. Cahcah isimli azatlı bir adamın melik yani idareci olması Müslim Ahmet 15. Müslümanların Yahudilerle savaşması. Bu savaşta taşlar ve ağaçlar arkalarına saklanan Yahudilere haber verir. Bu ağaçlardan gar ağacı müstesna o arkasına saklananlara haber vermez. Yahudi ağacı da denir aynı zamanda. 16. Kur'an-ı Kerim'in bir gece ansın göğe kaldırılması. i̇bn Mace. 17. İslam'ın eskimesi. Namaz, oruç, hac ve sadaka bilinmez olur. Yalnızca çok yaşlı insanlar kelime-i tevhidi söylerler İbn-i Mace. 18. Medine'nin içinden kötü kişiler çıkarttıktan sonra harap olması Muharri ve Müslim. 19. Yemen'den çıkacak ipekten daha yumuşak bir rüzgarın kalbinde iman bulunan herkesin ruhunu alması Müslim. 20. ve sonuncusu ise Mekke'nin değerinin katması ve Kabe'nin bir daha onarılmayacak şekilde Habeşli cılız bacaklı birisi tarafından yıkılması ve onun içindeki hazineyi çıkarmaları Müslim ve Ahmet. Alametlerin ikincisi büyük alametleriydi. Bunlar kıyametin kopmasına yakın görülecek olan büyük olaylardır. Kur'an'da ve hadis kitaplarında bu alametler zikredilmesine karşın hangi sırayla meydana geleceğini beyan eden açık bir delil yoktur. Bu alametler farklı hadislerde belli bir sıra takip edilmeden toplanmıştır. Hatta aynı sahabiden rivayet edilen aynı lafızlı iki hadiste bile alametlerin sıralaması farklılık arz etmektedir. Öyleyse alametlerin meydana geliş sırası farklı rivayetlerdeki geliş şekliyle olayların birbirinin peşi sıra olmasına göre bilinir. Aynı şekilde ilk olan alametler hususunda da alimler arasında görüş farklılıkları vardır. Bütün rivayetler bir araya getirildiğinde Şerafettin Hasan bin Muhammed Et-Tibbi Rahmetullahi Aleyhi'nin şu görüşü ve tasnifi haklı kazanmaktadır. O, Fethül Bari'de demektedir ki, kıyametin büyük alametleri iki sınıftır. Kıyamete yakın olanlar, kıyametten hemen önce ortaya çıkanlar. Kıyamete yakın olanlar, dört tanedir. Deccal'in ortaya çıkması, İsa İslamın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc kavimlerinin yeryüzüne istila etmeleri ve üç ayrı kara parçasının yere batması. Kıyametten hemen önce ortaya çıkanlar da yine dört tanedir. Dumanın ortaya çıkması, güneşin battan doğması, Dabbetül Arz'ın ortaya çıkması, insanları önüne katıp sevk eden bir ateşin ortaya çıkışı. Buna göre tıybi bu alametleri ikiye ayırarak sıralamaktadır ki bu gerçekten ince ve güzel bir taksindir. Kıyamete yakın olan alametlerin görüldüğü birinci kısım tevbe edip Allah'a dönmeler hususunda insanları uyarmaktadır. O vakitte insanlar henüz mümin ve kafir olarak ayrılmazlar. İkinci kısım ise kıyametten hemen önce olacak alametleri içermektedir. O vakitte insanlar mümin ve kafir olarak ayrılmaya yeni yeni başlayacaklardır. Nitekim duman çıktığında müminler onun tesiriyle nezle olacaklar, kafirler ise şişeceklerdir. Sonra güneşin battan doğmasıyla tevbe kapısı, kapısı kapanacak ve kafir kişinin iman etmesi veya tevbe edenin tevbesi artık ona fayda vermeyecektir. Bundan sonra Dabbetül Arz ortaya çıkacak ve insanlardan kimin mümin, kimin kafir olduğunu anlaşılacaktır. Çünkü o hayvan kimin mümin, kimin kafir olduğunu açıkça söyleyecektir. En son olarak da Yemen'den bir ateş çıkacak ve insanları son nefeslerini verecekleri ve de mahşer alan olan Şam'a sevk edip orada toplayacaktır. Bu sekiz alametten önce de Mehdi Aleyhisselam gelecek ve Müminler Deccal'i öldürmek için onun etrafında toplanacaklar. Sonra İsa aleyhisselam gökten inecek ve Mehdi'nin arkasında ona uyarak namaz kılacaktır. Bu büyük alametlerden ilki görülmeye başlandı mı diğerlerde ardarda arda görülür. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demektedir. Alametlerin birbiri arkasından gelmesi aynı ipte dizili incilerin peş peşe dökülmesi gibidir. Niban sahih mecmu zehit Tabani mucemelerat ve sahihhul Jami. bir diğer hadiste ise alametler ipte dizili inci gibidir Eğer ip koparsa yani ilk alamet görülürse hepsi tek tek dökülür sıra sıra görülür Ahmet mecma zebahit özellikle İsa Aleyhisselam'ın ölmesiyle kıyametin kopması arasındaki alametler çok kısa bir zaman içinde olacaktır Şimdi büyük alametleri tekrar sıralayalım sonra da tek tek inceleyelim. Birinci alamet Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi. İkinci alamet Deccal'in ortaya çıkması. Üçüncü alamet İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Dördüncü alamet Yecüc ve Mecüc kavimlerinin ortaya çıkması. Beşinci alamet üç büyük çöküntü. Altıncı alamet Duman'ın ortaya çıkması. Yedinci alamet Güneş'in batıdan doğması. Sekizinci alamet Tabbetül Arz'ın ortaya çıkması. ortaya çıkması. Ve dokuzuncu alamet insanları toplayıp sevk eden ateş. Kıyametin büyük alametlerinin ilki Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesidir. Ahir zamanda Muhammed bin Abdullah isimli Ehli Beyt'ten birisi Doğu tarafından çıkacak ve Allah onunla bu dini güçlendirecektir. O kişi Fatıma Radiyallahu Anh'ın soyundan Hasan Radiyallahu yoluyla gelir. Alnı şakaklarına kadar açık, burnu uzun ve kıvrık uç tarafı ince ve ortası kemerlidir. Doğu tarafından bayraklara siyah olan bir topluluk onun zaferine yardımcı olacak, onun altyapısını kuracak ve ordusunu oluşturacaktır. Allah Azze ve Celle bir gecede Mehdi Aleyhisselam'ı ıslah eder ve eski halinden başka bir hale çevirir. O, insanlığın arasında anlaşmazlıkların ve depremlerin olduğu bir zamanda ortaya çıkacaktır. Yeryüzü ondan önce zulüm ve haksızlıklarla dolu olduğu gibi onun gelmesiyle Adaletle dolacak, ad gökte ve yerde bulunan herkes ondan razı olacaktır. 7 sene idarede bulunacak, onun zamanında allah Teala bol yağmur yağdıracak, yerden de bolca ürün çıkacak, mal sayılamayacak kadar olacak ve ümmet arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. İsa Aleyhisselam gökten inince onun arkasında namaz kılacaktır. Buraya kadar bahsi geçen, geçen hususlar Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Maciye, Ahmet, mecmu Zevaid, Hakim, ve Sahih ve Sahihül camiden derlenmiştir. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili hadisler manevi mütevatir derecesinde olup ehli sünnet alimlerine göre onun gelmesine iman etmek vaciptir. Bu hadisleri Muhammed bin Cafer el-Kettani mütevatir hadisler ismine tecrübe edilen kitabında derlenmiştir. Büyük alametlerin ikincisi Mesih Deccal'in gelmesidir. Mesih kelimesinin elli civarında ayrı manası vardır. Bunların içinde doğru söyleyen ile saptıran yalancı gibi birbirinin zıttı manalar da vardır. Allahu Teala iki tane Mesih yaratmıştır ki bir diğerinin zıttıdır. Mesih İsa Aleyhisselam doğru söyleyen ve insanlara doğru yol gösterendir. Mesih Deccal ise insanlık için yaratılmış en büyük fitnelerden birisi olup çok yalan söyleyen ve insanları saptırandır. Ona vesih denme sebebi iki gözünden birinin silik olması veya yeryüzünün tamamını kırk günde dolaşarak ayak basmadık bir yer bırakmayacak olması da olabilir. Deccal ise mübalialı ismi fail olup anlamı görülmemiş ve duyulmamış yalanlar söyleyerek hakkı batıla karıştıran gerçeği ters çeviren demektir. Deccal denilince akla çok yalan söyleyen kişi gelmekle beraber asıl kastedilen kıyametin kopmasından önce ortaya çıkıp İnsanlara olağanüstü haller göstererek saptıracak olan Adem oğullarından biri insandır. İnsanlar onu bilsinler ve sakınsınlar diye birçok özellikleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere bildirilmiştir. Bunlar ise şöyledir. Kırmızı yüzlü, iri yarı, kısa boylu, bacak arası açık, kalın boyunlu, alnı açık, bol ve kıvırcık saçlı, sevimsizce, genç ve eğri bir adamdır. Sağ gözü şaşıdır çukur ve tümsek olmayan bir halde silme düzdür. Sol gözünün üzerinde de görmesine engel olan kalın bir perde vardır. Alnında kafir anlamında kef, fe ve ra harfleri vardır ki bunu okuma bilen bilmeyen her Müslüman okuyabilir. Kendisi kısır olup çocuğu olmayan bir Yahudidir. Buraya kadar olan hususlar Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Ahmet e, isimli hadis kitaplarından devlenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz anh'ın rivayet ettiği bir hadiste kıyametin alametlerinden dördünün sırasını şöyle haber vermiştir. Beytül Makdis'in imarı Medine'nin harabına. Medine'nin harabı büyük savaşın çıkışına. Büyük savaşın çıkışı İstanbul'un fethine. İstanbul'un fethi de Deccal'in çıkışına delalet eder. Ebu Davud. Deccal'in ortaya çıkışı ile öldürülüşü arasında cereyan edecek olaylar ise şunlardır. Şam ile Irak arasında yani Horasan'da ortaya çıkar. İspehan Yahudilerinden 70 bin kişi ona tabi olur. Yeryüzünde 40 gün kalır ve iki mukaddes belde olan Mekke ile Medine dışında ayak basmalık bir yer bırakmaz. Bu 40 günden birincisinin uzunluğu bir sene gibi ikincisinin uzunluğu bir ay gibi üçüncüsünün uzunluğu bir hafta gibi ve kalan günlerde bilinen günler gibidir. Dolaştığı beldelerde insanlar kendisinin ilahlığını tanımaya davet eder. Davetine inananlar için göğe emreder de yağmur yağar. Toprağa emreder de her türlü bitki çıkarır. Davetini kabul etmeyenlere şiddetli musibetler ve kıtlık isabet eder. Deccal bir harabeliğe uğrayarak içindeki hazineleri çıkarmasını emreder. Bunun üzerine oranın hazineleri bal arılarının arı beyinin peşinden gittiği gibi Deccal'in peşe sıra giderler. Onun yanında ekmekten ve etten dağlar ile iki tane akarsu vardır ki, bunlardan birisi beyaz bir su, diğeri de alevlenen bir ateştir. Halbuki bunların aslı tam tersi olup ateş gibi olan serin bir su, su gibi olan da bir ateştir. Deccal genç bir mümini öldürüp diriltir. Ancak o genç onun yalancı Mesih Deccal olduğunu ilan eder. Buna karşın Deccal ona bir daha zarar veremez. Nihayet İsa Aleyhisselam gökten iner ve Makdis yani Kudüs civarında onu öldürerek bu büyük fitneyi ortadan kaldırır. Bu bahsettiklerimiz ise Müslim, Buhari ve İbn-i Mace'den değerlenmiştir. Deccal ortaya çıktığında şerrinden korunmak için şunlar yapılmalıdır. 1- Ondan uzak durulmalı. 2- Karşılaşmaktan kaçılamamışsa davetine uyulmamalıdır. Çünkü onun iddia ettiği gibi bir ilah olmadığına dair çokça alametler vardır. Mesela gözünün şaşırması, bir insan oluşu, alnında kafir yazması, genci öldürememesi gibi. 3. ateşine girmek ya da suyundan içmek zorunda kalınırsa ateşine girilmelidir. 4. Kehf suresinin ilk 10 ayeti ezberlenmeli ve o görüldüğünde Kehf suresi okunmalıdır. Bunlar da onun şerrinden korunmaya yardımcıdır. Müslim Ebu Davud'dan rivayet edilmiştir. Mesih Deccal'in kıyamete yakın bir vakitte ortaya çıkacağı ve bazı harikuladelikler göstereceği ile ilgili hadisler mütevatir olup Kettani'yi mütevatir hadisler isimli kitabında bu hadisler hakkında bilgi vermiştir. Büyük alametlerin üçüncüsü İsa Mesih Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesidir. Mesihlerin ikincisi Allah'ın babası olmaksızın Meryem Aleyhisselam'dan doğmasını takdir ettiği Allah'ın kelimesi ve kendinden bir ruh olan İsa Aleyhisselam'dır. Bilindiği gibi o, beni İsraile yani Yahudilere gönderilen nebiilerden birisiydi. Onlar birçok nebiyi öldürdükleri gibi onu da öldürmek istediler. Ancak Allahu Teala buna müsaade etmedi ve onu kendi katına yükseltti. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın öldürülmediğini ve çarmıha gerilmediğini, başka birinin ona benzetildiğini ve o benzetilen kişiyi öldürdüklerini, Allah'ın İsa'yı kendine yükselttiğini Dolayısıyla halen diri olduğunu haber vermekte onun kıyametin yaklaşması hakkında bir alamet olduğunu bildirmektedir. Nitekim Nisa suresinde biz Allah'ın Resulü olan Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demelerinden dolayı Yahudileri yıldırım çarptı. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat o öldürdükleri kendilerine İsa'ya benzetildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler ondan yana kuşku içindedirler. Bu hususta tam bir bilgiler yoktur. Sadece zanla uyuyorlar. Onu yakinen öldürmediler. Mirakis Allah onu kendisine yükseltti. Allah azizdir, hakimdir buyurulmaktadır. Zuhruf Suresi 61. ayette ise muhakkak ki o yani İsa kıyamet saati için bir bilgidir buyurulmaktadır. İsa Aleyhisselam hakkında Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den varit olan hadis-i şeriflerden de anlaşıldığına göre Kıyamet saati yaklaşıp deccal ortaya çıktığı esnada İsa Aleyhisselam bir sabah vakti adaletli bir hakem olarak Şam'ın doğusundaki beyaz bir minarenin yanına ellerini iki meleğin kanatlarına koyarak inecek Müslümanların imamının arkasında sabah namazını kılacak Mesih deccali öldürecek ve Müslümanlar onun taraftarı olan Yahudilerin köklerini büyük bir savaş neticesinde yeryüzünden sileceklerdir. İsa Aleyhisselam yeryüzünde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatıyla hükmederek Hristiyanların tazim ettikleri haçı kıracak Aslen yenmesi haram olan ve Hristiyanlarca etinin yenmesi Çok sonradan helal sayılan domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracaktır Çünkü ehli kitabı İslam dinine zorlayacak Aksi takdirde cizyeyi kabul etmeyip onlarla İslam üzere savaşacaktır Allah azze ve celle onun zamanında İslam dışındaki tüm dinleri ortadan kaldıracak Ve İslam yeryüzündeki tek din olacaktır İsa Aleyhisselam Yecüc ve Mecüc kavimlerine karşı Müslümanları bir kaleye sığındıracak ve allah Teala onun duasının bereketiyle o iki kavmi bir gecede helak edecektir. İsa Aleyhisselam yeryüzünde toplam 40 sene kalacak. Bu dönemde dünya bolluk ve bereketle, huzur ve asayişle dolacak, kimse kabul etmeyecek derecede mal çoğalacak, vahşi hayvanlarla evcil hayvanlar ve insanlar bir arada yaşayacak, kimse kimseye rahatsızlık ve zarar vermeyecektir. İsa Aleyhisselam umre ve hac ibadetlerini Yerine getirmek için telbiye getirecek Eceli geldiğinde de vefat edecek Ve Müslümanlar ona cenaze namazı Kılacaklardır Bahsettiğimiz bu hususlar Bukhari, Müslim, Ebu Davud ve Ahmet'ten Değerlenmiştir İsa Aleyhisselam'ın nitelikleri O hamamdan yeni Çıkmış gibi kızıl Buğday tenli esmerlerin en güzelinden Kıvırcık uzun saçlı Saçları taranmış Orta boylu ve geniş göğüslüdür Yeryüzüne indiği anda üzerinde sarımsı iki parça elbise bulunacak, başını eğdiğinde su damlayacak ve başını kaldırdığında su damlacıkları inci taneleri gibi dökülecektir. Nefesi gözünün gördüğü yere kadar yayılacak olup onun nefesini hisseden her kafir derhal ölecektir. Beytül Makdis'e yakın ve bilinen bir belde olan Lüt kapısı civarında Deccal ile karşılaştıklarında Deccal tuzun suda erediği gibi eriyecek ancak İsa Aleyhisselam onu kendi elleriyle öldürecektir. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzünde kalacağı süre hakkında sahih olarak iki rivayet vardır. 7 ve 40 sene. Alimler bu rivayetlerin arasını şöyle cem etmişlerdir. İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseltildiğinde 33 yaşında olduğuna dair rivayetler vardır. Dünyaya inmesinden sonra ise 7 sene daha kalacak ve toplam ömrü 40 yaş olacaktır. Allah en iyisini bilir. Niteliklerle ilgili bu bilgilerin kaynağı ise Bukhari Müslim ve Ebu Davud'dur. Mehdi Aleyhisselam'ın gönderilişi ve Deccal'in ortaya çıkması ile ilgili hadisler gibi İsa Mesih Aleyhisselam'ın yere inişi ile ilgili hadisler de mütevatir olup İmam Kattani mütevatir hadislerde bu hadisler hakkında bilgi vermiştir. Dolayısıyla bu hadislere iman edip kabullenmek vaciptir. İnkar etmek ise kişinin durumunu tehlikeye düşürür. Bununla beraber tarih boyunca ümmetin önemli bir kesimi tarafından yapıldığı gibi Mehdi'nin gönderilişi ve İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inişiyle ümmetin toparlanma sürecine girecek olması uyuşukluk ve tembelliğe bir kalkan yapılmamalı. İslam'ın bize öğrettiği gibi ümmet bilincini yayarak ve yaşatarak bir duvarın tuğlaları gibi olmaya gayret gösterilmeli ve müminler ancak kardeştirler. Emri ilahisi daima şiarımız olmalıdır. Büyük alametlerin dördüncüsü Yecüc ve mevcut kavmlerinin ortaya çıkışıdır allah Teala İsa Aleyhisselam'ın eliyle veccal fitnesini ortaya kaldırdıktan sonra diğer büyük bir fesat daha ortaya çıkacaktır ki Yecic ve Mecic isimli iki kavmin yeryüzünü istila etmeleridir o. Bu olay İsa Aleyhisselam henüz hayattayken olacaktır. allah Teala Kur'an'da iki yerde bu iki kavmden bahsetmektedir. Bu iki yer kef suresinde ve Enbiya suresindedir. Tefsirlerde aktarılan bilgilere göre Yecic ve Mecic kavimlerinin soyu Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafis'e dayanmaktadır. Nitekim Müsnet'te rivayet edilen bir hadiste de Nuh'un çocukları üç tanedir. Sam, Ham ve Yafis. Sam Arapların atası, Yafis Rumların yani Türklerin atası ve Ham da Habeşlerin, Sudanların atasıdır buyurmuştur. Kef Suresinde anlatıldığı gibi Zülkarneyn Aleyhisselam hemen hemen hiç söz anlamayan bir kavme uğradı. Bu kavim kendilerine zarar veren Yecüc ve Mecüc kavimlerini ona şikayet ettiler ve onlarla kendi aralarına onların geçmelerini engelleyecek tarzda bir set yapmasını istediler. Bunun üzerine Zülkarneyn aleyhisselam geçidin iki yanına genişliğine ve yüksekliğine dolduracak şekilde demir kütlelerini yığdırtarak bunları yaktırdı. Nihayet demirler kor halini alınca erimiş bakır istedi ve o korun üzerine döktürdü. Nihayet bu Yecüc ve Mecüc kavimlerinin delmeye ve aşmaya güç yetiremeyecekleri şekilde muhkem bir set oldu. Katade rahmetullahi aleyh bu setin çizgili bir elbise gibi olduğunu, bir kısmının siyah ve diğer kısmının ise kırmızı renkli olduğunu söylemiştir İmam Kurtobi'nin Camii'yle Ahkam'in Kur'an ismi tefsir kitabında. Hicri 227 ile 232. yıllar arasında halifelik yapan zalim Harun el Vasık iktidarı döneminde bazı emirlerini bir akıncı birliğiyle beraber bu Set'ti görmek üzere gönderdi ve yerini tespit etmelerini istedi onlar uzun mesafeler kat ederek onu buldular set fevkalade yüksek ve erişilmez idi ona ve çevresindeki dağlara güç yetirlemeyecek gibiydi oranın yapısı demir ve bakırdandı üzerinde büyük kilitler olan büyükçe bir kapısı vardı oradaki burçlardan birinde kerpiçler ve işçi kalıntıları mevcuttu Settin yanında da komşu krallıklardan bekçiler bulunmaktaydı. Bu birliğin oraya gidişiyle memleketlerine dönüşü arasında ki zaman iki seneden fazladır. Bu bilgi i̇bn Kesir'in tefsirine rivayet edilmektedir. Bu iki kavim o günden beri bu Settli delmeye çalışmaktadırlar. Her gün setli bir miktar delerler. Nihayet güneş ışığını görmeye yaklaşınca başlarındaki amirleri kazıyı bırakıp dönün kalanı yarın kazarız der. Allah Celle Celaluhu da Sett'i eskisi gibi sağlam hale getirir. Allah'ın dilediği vakte kadar bu olay sürekli tekrar eder. Nihayet onların vakitleri tamamlanıp Allah onları insanların üzerine göndermeyi dilediğinde onlar Sett'i yine kazarlar ve delme işini tamamlamaya yaklaştıklarında amirleri kazmayı bırakıp dönün. İnşallah Teala yarın kazarsınız diyerek istisnada bulunur. Ertesi gün Sett'in yanına vardıklarında onu inşa olmuş halde değil de bıraktıkları gibi bulurlar ve setin kalanını kazarak yeryüzü halkının üzerine saldırırlar. Bu esnada Allahu Teala İsa Aleyhisselam'a ben şimdi bana ait olan bir takım kullar çıkardım. Hiç kimsenin onlarla savaşmaya gücü yetmez. Bu sebeple sen yanındaki kullarımı Tur dağına sığındır ve orayı onlar için sağlam bir sığınak ve kale yap diye vahy eder. Sedd-i Delen ve Mecüc kavimleri insanlara saldırırlar. Canlarını ve mallarını ifsad ederler. Yeryüzündeki bütün suları içerler. Hatta bu iki kavim şu an İsrail sınırları içinde Hayfa kentinin doğusunda bulunan Taberiye gölüne uğrar ve suyunu içmeye başlarlar. Kalabalığın sonu oraya uğrar ve su bulamayınca da şaşırırlar da yemin olsun ki bir zamanlar burada su vardı derler. Onlar öyle kalabalıktırlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların kalabalıklığını bize kutsi bir hadiste şöyle tasvir eder. Cehenneme gönderileceklerin miktarı her bin kişiden 999'udur. Asabın geriye kalan o binde bir hangimiz olabilir Olabilir sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle vererek ümmetini sevindirmiştir. Sevinin sizden her bir kişiye karşılık Yecüc ve Mecüc kavimlerinden 999 kişi vardır. Sizler mahşer halkının toplamı içinde beyaz bir öküzün derisindeki siyah bir tüy veya siyah bir öküzün derisindeki beyaz bir tüy mesabesindesiniz. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'de rivayet edilmektedir. Bu iki kavim yeryüzüne hakim olurlar. En son olarak İsa Aleyhisselam ve yanındakileri Tur Dağı'na kuşatıp oraya hapsederler. Öyle ki yiyecek ve içeceklerin tükenmesi, temin de edilememesi sebebiyle o Müslümanların her birine verilecek bir öküz kafası yüz altından daha değerli olacaktır. Yeryüzü halkının işini bitirdiklerine kanaat edildiğinde Yecüc ve Mecüc kavminden bir kişi şu yeryüzü halkının işini bitirdik, şimdi gökyüzü halkıyla savaşacağız der. Onlardan birisi mızrağını göğe doğru fırlatır ve Allah'ın dilemesiyle o mızrak kana bulanmış olarak yere düşer. Bunun üzerine onlar büyüklenerek gökyüzü halkını da öldürdük derler. Mütakiben İsa aleyhisselam ve arkadaşları Allahu Teala'ya dua ve niyazda bulunurlar da Allahu Teala o iki kavmin üzerine boyunlarına musallat olacak deve ve davarların burunlarında bulunan bir kurtçuk gönderir. Bu kurtçuklar onları boğazlarından yakalar. Onlar çekirge sürüsünün ölümü gibi ölürler ve birbirlerinin üstüne yığılıp kalırlar. Ertesi gün onların helak oldukları anlaşılınca İsa aleyhisselam ve arkadaşları sığınıkları kaleden inerler. Yeryüzünde bu iki kavmin fertlerinin Yağlarının ve pis kokularını Doldurmadığı bir karış yer bulunmaz Müslümanlar ellerinde kalan Hayvanları salı verirler. ancak Bu iki kavmin leşleri dışında Bir yiyecek bulamazlar Onların leşlerini yiyerek ot yiyip Semizlendikleri gibi semizlenirler Ve memeleri sütle dolar Müslümanlar onların ok Yay ve kalkanlarından Yedi yıl boyunca ateş yakarlar İsa Aleyhisselam Arkadaşları Allah'a niyazda bulunurlar ve Allah bir takım kuşlar gönderir. Bu kuşlar o kopmuş cesetleri Allah'ın dilediği bir yere taşırlar. Sonra Allahu Teala şiddetli bir yağmur gönderir. O yağmur her tarafı yıkayıp temizler. Ayna gibi parlatır. Sonra yere ürünlerini bitir. Bereketini geri getir nedir Öyle ki bir kalabalık bir tek nar ile doyar. Onun kabuğunun altında gölgelenir. Süt bereketlenir de bir sağmal hayvandan sağlanan süt kalabalık bir cemaate yeter. Bolluk ve bereket yeniden çoğalır. Huzur ve asayiş artar. İsa Aleyhisselam vefat eder. Halk onun üzerine cenaze namazını kılar. İnsanlar bu haldeyken Allahu Teala tatlı bir rüzgar gönderir. O rüzgar Müslüman olan insanları koltuk altlarından yakalar ve ruhlarını alır. Artık geriye kıyametin tepelerine kopacağı en şerli insanlar topluluğu kalır. Yecüc ve Mecüc kavimleriyle ilgili bu anlatılanların kaynakları Müslim, Tirmizi ve İbn-i Büyük alametlerin beşincisi üç büyük çöküntü dediğimiz hasıftır. Kıyametin kopmasından önce bu bulacak on büyük alametin zikredildiği hadiste üç büyük hasıftan bahsedilmekte ancak bunun teferruatı hakkında pek bilgi verilmemektedir. Bu hadis Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i rivayet edilmektedir. Hasıf yere batma ve yerin çökmesi şeklinde olur. Nitekim eski ümmetlerden bazısı işledikleri günahlardan dolayı yere batırılarak cezalandırılmıştır. Kibirli bir şekilde yolda yürürken yere batırılan ve kıyamet gününe kadar da batırılacağı haber verilen kişi de bu şekilde cezalandırılanlardandır ki bu da buharda rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre bu ümmetten de yere batırılarak cezalandırılacak olanlar bulunacaktır ki bunlar da kaderciler ve zındıklardır. Kaynağı daha önce geçmişti Ahmet, Tirmizi ve İbn-i Kıyametin büyük alametlerinden biri olarak zikredilen bu hasıf yerin çökmesi şeklinde olacaktır. Bu çöküntülerden birisi yeryüzünün doğusunda, diğeri batısında ve üçüncüsü de Arap Yarımadası'nda olacaktır. Bu çöküntüler henüz gerçekleşmemiştir. Şimdiye kadar gerçekleşen irili ufaklı çöküntüler küçük çöküntü kısmından olup küçük alametler bölümündendir. Allahu Alem. Büyük alametlerin altıncısı duman, diğer isminde Duhan'dır. İnsanların alışkın olmadığı alametlerin ilki olan duman hakkında Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Duhan suresinde şöyle buyurmaktadır. Göğün insanları bürüyerek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman insanlar Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. Doğrusu biz artık iman edenleriz derler. Duhan suresi 10-12. ayetler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu duman hadisesinden çeşitli kereler bahsetmiş ve kısmen teferruatını haber vermiştir. Buna göre kıyamete yakın bir vakitte apaçık olacak ve herkes tarafından görülecek bir duman gökle yer arasında meydana gelerek insanları saracaktır. Bu duman sebebiyle insanlar azap duyacaklar, müminler nezleye tutulmuş gibi olacak, kafirlerinde nefesi kesilecek, şişecekler, kızaracaklar ve sonunda duman kulaklarından çıkacaktır. Bir rivayete göre bu duman yeryüzünde 40 gün kalacaktır. Neticede insanlar bunun Allah tarafından kendilerine gönderilen bir ikaz ve azap olduğunu anlayacaklar. Akabinde bu azabı kaldırması için Allah'a dua edeceklerdir. Biz azabı birazcık kaldıracağız ama siz yine eski halinize döneceksiniz. Ayetinden Allahu Teala'nın onlardan bu duman azabını istekler üzere kaldıracağı ancak onların bu adetler üzere tekrar küfre geri dönecekleri ve bu ikazda kulak arkası edecekleri anlaşılmaktadır. Duhan suresindeki, Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kıyamet günü kesinlikle intikamımızı alırız ayetinden de, Allahu Teala'nın onları azaplandırma işini, gözlerin korkutan dışarı fırlayacağı kıyamet gününü ertelemekte olduğu anlaşılmaktadır. O şiddetli günün azabından Allah'ın rahmetine sığınırız. Duhan hadisesi ile ilgili rivayetlerin kaynakları ise, Müslim, Nebevin Müslim Şerhi, i̇bn Kesir Tefsiri ve i̇bn Kesir'in Hazırladığı Ölüm Ötesi Tarihidir Büyük alametlerin yedincisi Güneşin battan doğmasıdır Kıyametin büyük alametlerinden Güneşin battan doğması şudur ki Her zamankinin aksine güneş Doğulan değil de battığı yerden Doğacaktır. Bu hususta Kadı İyad Rahmetullahi Aleyh'in dediği gibi Bunun gibi kıyamet alametlerine Dair olan hadisler Ehli sünnete mensup bütün fıkıh Hadis ve kelam alimleri tarafından Zahiri manalarıyla kabul edilmiş Ve başka türlü yorumlanmamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bildirdiğine göre Güneş batıdan doğmadan kıyamet kopmayacaktır Güneşin battığı yer tarafında Genişliği 70 yıllık Mesafe olan bir kapı vardır ki Buna tevbe kapısı denilir Bu kapı güneş batıdan doğuncaya kadar Daima açık olacak Ve tevbe eden herkesin tevbesi kabul edilecektir Güneşin battığı yerden doğması hadisesi vuku bulduğunda o kapıda kapanacak ve artık hiç kimseden tevbe kabul edilmeyecek. Daha önce iman etmemiş veya imanından bir hayır elde edememiş insanların imanları kendilerine bir fayda sağlamayacaktır. Halbuki o dehşetli alameti gören bütün insanlar iman edecekler ancak bu nafile geçersiz bir iman olacaktır. Yine kavranması zor ancak iman edilmesi vacip olan gaybi haberlerden birisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiğine göre şöyledir. Güneş her gün battıktan sonra arşın altındaki kararına yerleşme yerine gider ve secde etmek için izin ister. Kendisine secde için izin verilir, secde eder ve bu halde kalır. Nihayet kendisine kalk, geldiğin yerden geri dön denilir. Bu hal rutin olarak ta ki insanların her türlü çirkinliği aşikare yaptığı bir döneme kadar her gün devam eder. Belirlenen o vakit geldiğinde güneşe kalk ve battığın yerden doğu denilir. Bunun üzerine güneş batı tarafından doğar, bu alamete şahit olan insanların hepsi imana gelir. Ancak tevbe kapısı artık kapanmıştır. İşte o gün şu ayette bize bildirilen gündür. Rabbinin ayetlerinden, delillerinden bazısı geldiği gün önceden iman etmeyen veya imandan bir hayır kazanmayan kimseye o günkü imanı hiçbir fayda vermez. En Am suresi 158. ayet. Bu hususta bahsettiğimiz bilgilerin kaynakları ise Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Ahmet ve İbn Kesir tefsiridir. Büyük alametlerin sekizincisi, Dabbetul Arz dediğimiz bir yeryüzü hayvanın ortaya çıkmasıdır. Kıyamete oldukça yakın bir vakitte ortaya çıkacak alışkın olunmayan alametlerin ikincisi Yerden bir dabbenin, canlı hayvanın bir kuşluk vakti insanların arasına çıkması ve onlarla konuşmasıdır. Bu hususta Allahu u Teala Nemil suresinde şöyle buyurmaktadır. Söz aleyhlerine gerçekleştiğinde onlara yerden bir dabbe çıkartırız. O dabbe onlara hitaben insanların ayetlerimize yakinen kesin olarak inanmadıklarını söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, Dabbetül Arz'ın ortaya çıkacağına dair sahih rivayetler nakledilmiştir. Onlardan birisi şudur. Dabbet çıkar ve insanların burunlarını damgalar. Sonra o damgalananlar sizin içinize yaşarlar. Hatta deve satın alan birine diğeri onu kim aldın diye sorar. O da burnu damgalı olanlardan birisinden aldım der. Bu hadis Ahmet'te, bu tarihinde tarihinde sahihada ve mecmu zevayette rivayet edilmektedir. Ancak onun niteliği, nerede ve nasıl ortaya çıkacağı, başka neler yapacağı hakkında birbirine muhalif sıhhatleri hakkında da fikir sahibi olamadığımız birçok rivayetten nakledilmiş ve bunlara dayalı görüşler ortaya sürülmüştür. Hafız İbn Kesir rahmetullahi aleyh değerli tefsirinde şöyle demiştir. Bu canlı ahir zamanda insanların bozulduğu ve Allah'ın emirlerini terk ederek gerçek dini değiştirdikleri sırada ortaya çıkar allah Teala onlar için yerden bir canlı çıkaracaktır. Bu canlının Mekke'den çıkacağı da Mekke'nin dışında başka yerlerden çıkacağı da söylenmiştir. O canlı insanlarla durumları hakkında konuşacak yani onlara hitap edecektir. Bu da benim sahip olacağı söylenen vasıflardan uzunluğunun 60 zira, yaklaşık 30 metre, insan yüzlü, öküz başlı, domuz gözlü, fil kulaklı, dağ keçisi boynuzlu olduğu, Boynuzlarının arasındaki mesafenin yaklaşık 5 kilometre olması, deve kuşu boyunlu, aslan göğüslü, kaplan renkli, kedi böğürlü, koç kuyruklu, deve ayaklı oluşu, önünden kaçan kimsenin ondan kurtulamadığı, arkasından koşan kimsenin ona yetişemediği, Musa aleyhisselamın asasını ve Süleyman aleyhisselamın mührünü taşıması gibi hakkında söylenen şeylerden hiçbirinin delili yoktur. Hakkında sahih bir nas gelmediği için bu konunun peşine düşmek ve kesin bir hüküm vermek doğru olmaz. Ancak bize bildirildiği kadarına iman etmeli ve teslim olmalıyız. Aynı şekilde bu canlının akıbeti hakkında da herhangi bir delil bulunmadığı gibi bu husa dair bir görüşe de ulaşamadım. Dabbetül Arz hakkında verilen bilgilerin kaynakları ise Müslim Ebu Davud i̇bn Mace hadis kitaplarıyla i̇bn kesir Kesir ve Kurtubi tefsiridir. Büyük alametlerin sonuncusu ise insanları önüne katıp sevk eden ateştir. Bu ateş Yemen'in Aden ile Hadramaut şehirleri civarından çıkacaktır. Bu ateş insanları kuzeye yani Şam topraklarına doğru göç etmek zorunda bırakacaktır ki Şam topraklarıyla kastedilen alan bugünkü Suriye topraklarına ilaveten Ürdün, Irak ve Türkiye topraklarından bir kısmının içine alınan genişçe bir bölgedir. Artık bu alametten sonra kıyamet kopacak, imtihan bitip hesap görme ve karşılıkların verileceği ebedi hayat başlayacaktır. Bu hususta Kur'an'da bir delil bulunmamakla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de ve Ahmetleri rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmuştur. Sizler şu on alameti görmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Duman, Deccal, Dabbetül Arz, Güneşin battan doğması, İsa bin Meryem aleyhisselamın yeryüzüne nuzulü, Yecüc ve Mecüc birisi doğuda, birisi batıda ve diğer de Arap, Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsü. Bu alametlerin sonuncusu ise Yemen'den. Aden'in en uzak yerinden çıkıp insanları göç ettiren onları haşrolunacakları yere doğru önüne katarak süren bir ateştir. Bu hadisin şerhinde İmam Mavi şöyle demektedir. Aden ve Yemen'in en uzak noktasından çıkacak olan bu ateş hadiste açıklandığı gibi insanları haşredip toplayacaktır İbn-i Ömer radıyallahu anhümadan rivayet edilen bir diğer bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Kıyamet gününden önce Yemen'in Hadramevt şehrinden veya Hadramevt denizi tarafından bir ateş çıkacak ve insanları haşredecek toplayacaktır Sahabe ya Resulallah bu durumda bize ne emredersin diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Şam'ı tavsiye ederim buyurdu Hirmizi ve Ahmet Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan giren muttefakun aleyh bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İnsanlar dünyanın son döneminde bazı şeylere rağbet edip onları isteyen ve bazı şeylerden korkanlar olarak üç grup halinde haşlanacaklar Bunlardan ikincisi ikisi bir deve üzerinde üçü bir deve üzerinde dördü bir deve üzerinde hatta onu bir deve üzerine sel olunurlar Bunların kalanlarını yani üç gruptan üçüncüsünü ise bir ateş haşredip toplar. Onlar nerede kaylule yani öğle yıkısına yatarlarsa ateş de onlarla beraber kaylule yapar. Onların geceledikleri yerde onlarla beraber geceler. Onların sabahladıkları yerde onlarla beraber sabahlar. Onların akşamladıkları yerde onlarla beraber akşamlar. Bu hadis Bukhari ve Müslümler rivayet edilmekte. İbn Kesir rahmetullahi aleyhinde dediği gibi bu hadiste ravilerden kaynaklanan bir eksikme olduğu aşikardır. Çünkü üç gruptan bahsedilmekte ancak iki grubun durumu hakkında bilgi verilmektedir. Ahmet bin Hanbeli'nin müsnedinde gelen şu hadiste eksik olan birinci grup hakkında bilgi verilmektedir. İnsanlar kıyamet gününde üç grup haline haşredilirler. Bir grup yiyeceğini yemiş, giyeceğini giymiş ve bineğine binmiştir. Havz-ı bin i̇bn Kesir rahmetullahi aleyh bu hadisleri zikrettikten sonra şöyle demiştir. Bu hadislerde bahsedilen haşir dünyanın son vakitlerinde mevcut olan insanların haşir yeri olan Şam diyarında 3 sınıf olarak toplanmaları demektir. Bu 3 sınıftan biri yiyeceğini yemiş giyeceğini giymiş ve bineğine binmiştir. İkinci grup bazen bineye biner bazen de yaya gider. Bunlar binek azlığından dolayı 2 kişi bir deveye 3 kişi bir deveye ve 10 kişi bir deveye nöbetleşe binerler. Üçüncü gruba gelince Aden'in derinliklerinden çıkıp insanları her taraflarından kuşatan ateş onları önüne katıp yayı olarak mahşer sahasına götürür. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh ise şöyle demiştir. Alimler bu haşrin kıyametten ve sura üflenmesinden hemen önce dünyanın son vakitlerinde olduğunu söylemişlerdir. Bunun delili ise ateşin o insanlarla beraber kaylule yapması, sabahlaması ve akşamlamasıdır. Çünkü kıyamet koptuktan sonra sabahlama, akşamlama vesaire olmayacaktır. Müslüm'ün zikrettiği gibi bu kıyamet alametlerinin sonuncusudur. Tüm bu rivayetlerden Şam bölgesinin insanların toplanacağı haşir alanı olduğu anlaşılmaktadır. Şüphesiz ki bu o diyarın faziletinden kaynaklanmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şam diyarını övmüş, orası için dua etmiş ve oraya yerleşmeyi teşvik etmiştir. Bunlardan ilki şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne mutlu Şam'a. Bizler yani sahabiler ya Resulullah bu hangi sebepten ötürüdür dedik. Çünkü Rahman'ın melekleri kanatlarını Şam'ın üzerine germiştir buyurdu. Tirmizi. İkincisi Muaviye bin Hayde radıyallahu anh ya Resulullah bana nereyi tavsiye edersin diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte şurayı dedi ve eliyle Şam tarafını gösterdi. Tirmizi. Üçüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Yapılacak olan savaş gününde Müslümanların sığınağı Şam şehirlerin en hayırlısından biri olan ve kendisine Dimeşk denilen şehrin yanındaki El-Guta olacaktır Ebu Davud Dimeşk isimli şehrin bugünkü ismi Şam'dır Dört Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ım Şam'ımızda bize bereket ihsan et Ey Allah'ım Yemen'imizde bize bereket ihsan et diye dua etti. Bukhari ve Tirmizi. Beşincisi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yakında işler sizin muhtelif ordulara ayrılmanız şeklinde olacak. Bir ordu Şam'da, bir ordu Yemen'de ve bir ordu Irak'ta olacaktır. Bunun üzerine İbni Havale radıyallahu anh, Ya Resulullah o zamana yetişirsem benim için onlardan birini seç ki orayı tercih edeyim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen Şam'ı seç. Orası Allah'ın arzının en hayırlısıdır. Allah kullarından en hayırlı olanları orası için seçer. Şayet Şam'a gitmeyi istemezseniz Yemen'i seçin. Ve havuzunuzdan için şüphesiz ki Allah Şam'a ve ahalisine benim için vekil olmuştur. Bu hadis Ebu Davud'da rivayet edilmiştir.